Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Uhu, oldu saatimiz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler hepinize bir kez daha günaydın. 27 Nisan 2015 Pazartesi sabahındayız. Buyursunlar, hoş geldiniz Oktay Bey. Hu hu, ay ne oldu ya? ya. Hiç beklemediğin tarzda kalite bir sesle karşılaştın Uğularken değil mi? ses çatlaması oldu Fahir. Hemen düzeltiyorum çok o kadar. Çok yüksek. Terbiye. Çok yüksek. Seslerimiz çok yüksek. Seslerimiz çok yüksek. Sesimizin yüksek çıkması haksız olduğumuzun güzel. da en güzel göstergesidir. En güzel göstergesidir. Çok güzel söyledin Fahir. Günaydın sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz Fahir ve şehrimize. Evet şehrimiz çok güzel peki ama neden yeterince tanıtmıyorsunuz? Dedi. E... dedi ve oradan hemen uzaklaştı. Uzaklaştı. Çünkü kendisini ıslak havlularla döverek uzaklaştırdılar. Ne yaptın? Japoncan gelişti mi biraz? Japoncam geliştim, ikiamo, derken vallahi bir Bana Japon... inandın mı en sonunda? Vallahi Oktay hakikaten seni haksız görmemeye başladım ya. Ya. Çünkü yani o bir dil karışıklığı olmuş. Yani İtalyanlar şey diye konuşuyorlardır büyük ihtimalle dilimize Japonca'dan girmiş kelimeler falan diye. Mikiyamo kesin oradan girdi yani. E, girdi falan değil ya o öyle. Kesin bilgi ya öyle kesin. Öyle yani. vallahi Sonuçta Osaka Japoncası diye bir şey var. Sevgili dinleyicilerimizle de paylaşalım. E, Türkiye'nin Japonya şubesi e, olan Kapadokya'ya gitti. Vahir Japonya'ya mı gitti diye şu anda kafalarda bir soru işareti varsa. Hayır. Hayır Japonya'ya gitmedi. Hafta sonluğuna, e, hafta sonluğuna. Hafta sonluğuna. Hafta sonluğuna. iki günlüğüne. Ben şöyle küçük bir hafta sonluk alırım Oktay. Hafta sonluğuna mı saralım Yoksa siz gider gelir misiniz? Yok ben hafta içi normal tüketim gibi. Normal tüketim gibi iki gün gitti geldi. Ee, aman ne kadar güzel. Güzel temsil ettiniz mi? Çok güzel temsil ettik Ülkemizi ve e, dış temsilciliklerde ve Kapadokya'da güzel bir şekilde temsil edildi. Çok güzel yaptınız. E, hava da güzeldi Hava Hava hava hava hava harika muhteşem. Kapadokya'ya gidip gelene sorulan en e, baş soru en beylik soruyla ben başlamak istiyorum. Balon turu yaptınız mı efendim? Maalesef efendim son derece pahalı olan ba balon turlarını... E, tasvip etmiyoruz. Ben bir de korkuyorum balon turundan. Ya yani. ben de korkuyorum bir ya. Bir de düştü mü bir kaza mı oldu? Bir şey oldu. Evet. Kaza bir, bir öyle, oldu. öyle bir şeyler oldu. Onun da etkisi var. Bir taraftan da şöyle bakınca o balona vereceğin fiyatla çok güzel bir Avrupa uçak bileti alma imkanına sahip olabilirsiniz. Bir hafta sonluğuna daha gidersin. Yani ya ya. gidersin. <gülüyor> rahat rahat gider. Gittiğin kadar ödersin. Anladım. Bir de erken saatlerde yapıyorlar. Orada hani affedersiniz. Çok erken kalkmak hani lazım. Çok erken kalkmak lazım. dört dört buçuk gibi kalkmak lazım. Var mıydı balonlar peki şöyle kafayı kaldırıp baktığınız Olmaz mı ya? Bir sabah saatlerinde bir akşam saatlerinde sürüler halinde geziyorlar. Öyle mi? Sürü sürü mü? Sürü sürü böyle. Tufufuf diye bir sesler duyuyorsun. Bir bakıyorsun depelerin arkasından tufufuf diye yükseliyorlar. Bir bakıyorsun tufufuf diye oradan iniyorlar. Yalnız aynısını yapıyorsun Fahir ya. Teşekkür ederim. Geçen hafta ben hakkını verememiştim. Bir çok sevgili arkadaşımız hem de dinleyicimiz iyi kalpli insan olan. Ee, bir kardeşimiz. E, senin kas taklitlerini e, kesmiş, parçalamış, telefonla yüklemiş. Ba Şaka yapıyorsun. Evet, geçen hafta yaptı. Hakikaten çok başarılısın. Yani ben bilerek müdahale etmedim. Bu balon taklidinde e, kesip parçalanıp kurgulanacak kadar Başarılı Ay teşekkür ediyorum Bir kas taklidi <gülüyor> Bir de balon taklidi Ve sadece orası Yükselen olduğu için balon Ne başında ne sonunda bir konuşmamız olmadığı için Kas taklidi demezsin bayağı kaz dersin yani Ay çok heyecanlandım ya, ya bir de, bir bir, Biraz önce dinle. gidip dinlemek istiyorum Bir de sen dinle bu balon da ben öyle e, başarılı olduğunu düşünüyorum balon şeyin. Ay beni benim, benim mahcup ediyorsunuz ya Bir daha ya. yapsana Fahir <gülüyor> Pazartesi pazartesi bir insana verilecek en güzel hediye. Ne getirdin bana Kapadokya'dan? Sana Kapadokya'dan çok güzel şey getirdim ya Oktay. Böyle e, kürdanlarını saplamak için balon şeklinde, üstünde küçük delikler var, oraları kürdanlarını koyuyorsun. Ay tam ihtiyacımız olan şey tam ya. Canım, pek çok kişinin yayıntı olarak düşünce şeyi, ben şu anda çok ihtiyacım var. Kürdanları şimdi. nereye koyacağımızı bilemiyoruz, yayıntı oluyor. Hep o plastik şeylerin içinde duruyordu. Sağlıksız plastik, yani sağlıksız, sağlıksız biliyorsun. En bir görüntü kirliliği, kürdan alasın gelmiyor falan filan. Burada direkt alıyorsun. Balon şeklinde, üstünde küçük delikler var, var oraları kürdanları yerleştiriyorsun. Peki kürdanı şey yaptığın zaman, sapladığın zaman patlama gibi bir esprisi var mı? Yok yok, o da. Işte... De çok güzel. Ay çok tatlı Aşap ya. Ahşap balonlar. Ne zaman vereceksin onu? Hemen. Bir de balon sesi getirir misin ya bana? Tabii ki. Onu ben ayrıca bir şey yapacağım onu. Ne derler ona? Küçük bir kayıt cihazıyla beraber onu monte edeceğim. Hem böyle kürdanı aldığın zaman oradan tıp diye ses çıkacak. Aa çok güzel ya. Yani geleneksel olanla teknolojik olanı aynı arada da eritiyorum. Ay çok vallahi Vallahi vallahi senden korkulur Fahir. Yemin ediyorum süvenircilikte yeni bir marka, yeni bir e, açılım. Yeni bir heyecan. He, heyecan evet. Fahir Süvenircilik. Ee, günaydın sevgili sevdiğinizler. Kusura bakmayın bizde yani başını yeni görüştüğümüz aşışıttık. için. E, yeni görüştüğümüz için biraz şahsi meselelere de aldık. Ee, şahsi deyince aklıma geldi Şahsi şov devam mı ediyor? Valla bilmiyorum şahsi şov herhalde bugün Yozgat'ta ee, Çünkü Türkiye'yi karış karış dolaşıyor ee, Adana, İstanbul, Yozgat ee, Sonra Uşak, Merzifon 40 ve... gün mü sürecekti bu şahsi şov? Evet uzunca bir şeye çıktı Ne deniyor onlara? Ee, turneye Turne. Anadolu, Vallahi, turnesi. Anadolu turnesi Türkiye'yi karış karış gezecek ondan sonra da yurt dışına Yurtdışı temsilciliklerine de gidecek mi? Tabi tabii Azerbaycan, Türkmenistan ilk başta böyle Türkiye Cumhuriyetlerinde. Benim tanıdığım Ege ilk başta Lefkoşa'dan başlar. Ee, bence de. Ne de olsa Giritlidir. <gülüyor> diyelim ve e, hoş geldiniz diyelim tekrar. Aa, hoş bulduk diyelim. Ne oldu diyeceğim. ben yokken Ankara'larda Türkiye'mizde. Ee, Ankara'larda güzel, bugün hava güzel olacak, bugünden itibaren güzel olacak diyorlar. Öyle bir beklenceler. Valla öyle, şimdi dışarıdaki havaya da bakınca işte gerçek gerçekbahar buymuştu diyeceğimiz günler yaşıyoruz. Ama e, Zonguldak'tan bir e, gelişmeyle başlayalım eğer müsaade ederseniz. Estağfurullah, bari. güzel bir gelişme olsun. Hayırdır inşallah. Valla güzel bir gelişme mi? Yani e, olayın başlangıcı çok güzel değil aslında. E, 40 yaşındaki Akın Bey. Ee, eşiyle tartışıyormuş, hı hı. açık havada. Dün Olabilir. Zonguldak'ta hava pırdırıldı. güzeldi. Şahane bir hava vardı. herkes eşiyle tartışabilir. Burada Akın Bey'i hiçbir şekilde biz e, eleştirmiyoruz. Saat 21 sıralarında olan bir olay bu. Çok normal bir yemek akşam. sonrası genel tartışmalar diye geçer aile içinde. Ne paylaşılamıyor tartışmanın konusu bu tamamen tabii Akın Bey ile eşi arasında olduğu için. Valla yemek sonrası olduğuna göre çay tatlı faslı veya meyve faslına geçinmiştir ve büyük ihtimalle ya da surveillance seyrediliyordur. Orada işte birisi ünlüleri tutuyordur birisi gönüllüleri tutuyordur oradan çıkmıştır. O arada çıkmıştır. bir tartışma diyorsun ama dışarıda olmuş. Dışarıda olmuş demek Yani evde mi? değil tartışma. Dışarıda olmuş evet. E dışarıda da olabilir canım illa evde olacak diye bir kaydı yok. Tartışma dışarı. Dışarıya taşındı. Tartışma evet içeride başlamış dışarıya, dışarıya taşınmış, taşınmış olabilir. Köyün girişinde çünkü tartışma başlamış. Evet. Tartışma köyün girişinde başlayınca taş, Taşçılar Köyü merkeze bağlı orayı da verelim. Biliyorsun Taşçılar Köyü'nün nesi meşhurdur Fahir? Daşı. Daşı ve aynı zamanda uçurumu doğru evet. mu? Ee, tam işte tartışırken Akın Bey biraz böyle hararetlenmiş bir şey olmuş falan filan. Ay kötü bir şey söyleyeceğini. Düşmüş orada. <gülüyor> Uçurumdan. Uçurumdan düşmüş, eşiyle tartışırken uçuruma yuvarlandı diye bugün gazetelerde boy boy haberler yok. Roketlemedi kendisi. Roketleme yok. Sağlık tamam. durumu iyi. Aman büyük geçmiş şey olsun Akın Bey'e. Sağlık durumu hiçbir iyi. Hiçbir zaman tartışmaları tasvip etmiyoruz. Hiçbir zaman bir şey böyle yoğun tartışmaya değmez bunu görüyoruz. Hemen anında cevap gelmiş. Ne yani o uçurumdan düşecek kadar ne olmuş sinirden olabilir? mi? Ne olmuş olabilir ya? Neden? Bilmiyorum. Sinirle tartışırken e, hararetli bir şekilde tartışırken arkasındaki uçurumu fark etmemiş. Böyle bir şey de yok yani. Kadın sinirlenmiş de böyle ikmiş falan gibi. Öyle Hiç öyle şey... şeyler Kendi yok. Kendine Kendi kendine yuvarlamış Kendi yani. kendine uçurumdan atmış oldu. Boşluktan sen düşfair. Evet. 20 metre yükseklikten. Allah'tan alt taraf çalılıkmış da. Hiçbir şey olmamış. Ona, ona böyle şey olmuş. Yok yine baya bir AFAD ekibi falan gelmiş kurtarmak için. Ay büyük geçmiş olsun ya. Pazar Çıkamamış. pazar. Valla pazar pazar. Orada acaba tartışma başka bir boyuta geçtirme bilmiyorum ya. Karısıyla. Ne oldu Akın diye böyle. Ay, yukarıdan çünkü o... Gülsem bir dert, gülsen yani gülünecek bir Vallahi şey değil. Valla o metreye göre sinir, gülünür Oktay Bey. Sinirler Mesela sinirler yarım metreden falan düşersen gül. Bir metreye kadar gülebilirsin ama bir metreden sonrası gülme şeyini geçer, eşiğini geçer. Doğru ayağa takırmışsa kendi yere düşse. Evet yani. Belki şey olabilir de. 20 metreden düşüp insanlar nasıl rahat rahat şey duruyorlar ya. Rahat rahat durmamışlar tabii onda ayrı bir konu. Tabii yani sonuçta çığlıkların üzerine düşmüş ama. Ee, biraz da hafif bir... İşte doğa ne kadar önemli? Doğanın dengesini bozmayacaksın. Bak orada e, Taşçılar Köyü eğer o çalılara zarar vermiş olsaydı bugün akım Bey ya. maalesef olacaktı ama ya. doğayı korumak her zaman bizim e, lehimize. Döndü dolaştı yine Akın Bey'i korudu. Vallahi hakikaten. Akın Bey'de hafif alkol olduğu da e, gelen haberler arasında. Bir, bir duble onun Akın Bey'in her gece bir dublesi vardır. Geçmiş olsun ya Akın Bey'e. Geçmiş olsun diyoruz ve e, tüm tartışanlara e, aman dikkat, dikkat diyoruz. diyoruz. Saftanın ilk aman dikkatiyle karşınızda olduk. O zaman güzel bir şeyle tartışmalara son verecek güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonra falanlar filanlarla gitsin. Olur mu? Hadi bakalım buyurun. E, bakayım bakayım bir dakika e, ben Bak şurada ha bir tartışmaya son verecek en güzel bunu böyle ortam gerildiği zaman hemen çalın hemen akabinde tartışma sona erer. Modern Sabahlar... Uh, uh, 8.48 oldu saatimiz. Günaydın Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şöyle bir gündemimize bakıyoruz. Akın Bey'in maceralarıyla başladık güne. Evet. Ee, Akın Bey Zonguldak'ta geçirdiği küçük kaza sonrasında şu anda evinde istirahat halinde kendisine, kendisine geçmiş olsun diyor. Acil şifalar diliyoruz. Herhalde o dün aldığı bir, bir miktar, miktar alkolü alkol, vücuttan atmıştır. Hemen burada alkol... Biz dost değildir. Tabii Değil ki sağlığa, Onun, sağlığa zararlı bir şeydir. Onu da lütfen aman bir kez daha dikkat aman diyor. dikkat diyerek verelim. Bu ciddi bir uyarıdır. Evet ciddi uyarılarla devam ediyoruz. Bakalım neler oluyor. Ben şimdi şöyle bir şey var e, haberler önümde onu vermek istiyorum. Buyurun Fahir. E, Kim Kardashian bu ara çok konuşuluyordu biliyorsun. Evet. E, her zaman çok konuşuluyordu. Bu ara biraz daha fazla konuşuluyordu. E, Kim Kardashian'ın üvey babası var. Biliyorsun üvey babası. Evet, biliyorsun, eski biliyorsun. Evet. Sevgili Bruce. Nereden biliyoruz ya? Evet, görmüştük beyefendi. E kardeşyan show'da ya kardeşyan kardeşyan giller diye böyle bir şey var ya evet, televizyon programında. Evet, <gülüyor> oldu. Evet. Zaten e, şeyler boşandı. Üvey babasıyla annesi boşandı Doğru, tekrar evet. geçtiğimiz sene. Doğru. E, ve babası e, ya yani üvey babası e, parantez içi 65 e, Bruce Jenner cinsiyet değiştirmeye karar verdi. E, bu hadiseden sonra. Evet. E, bunun üzerine işte bu ama evet. bu, bu, bu hikaye ava efendim yok doğru değil. Evet. Yalan atıyorlar yalan atıyorlar diye şey yaptı. E, Kim kardeşlerin en son açıklamayı yaptı. Kadın da olsa babamdır diye. E, bu fikri alışmak için. Yalnız denmez. Bu hanımefendiye de babamdır denmez yani. E, yani, yani. Sonuç olarak adam kadın... Yani o zaman öyle olsaydı öyle şey. Gerçi operasyon daha olmamış anladığım Olmadım kadarıyla ben. şu anda yapabiliyordu. Yapım aşamasında. Yapım aşamasında ee, yapım çalışmalar aşamasında devam ediyor. Önemli olan niyettir. Yani bir kadına da e, babam denmez. Yani. yani. Eğer bir evlatsan sen üvey de olsan e, anam demen lazım. Evet. Olur. Üvey anası olacak. Tabii. Üvey babalıktan üvey anneliğe geç. Ne oluyor gerçi o zaman? Ebeveyn mi oluyor yoksa anam diyebilir mi? Anam yani, Annem diyebilir mi yoksa? Eder ama yani orada. Nalaka Anla anne... demiş. An... <gülüyor> Ankara'ya demiş Anla demiş yani anla. Yani normal anneni Anne diyorsun ve anne olursa anna senaryosuz diyorsun. Senaryosuz mu kaldı acaba bu şey ya? Ya öyle de değil. Kardeş yalnız. Oktay valla senaryosuz yani bu biraz... O yüzden bu acaba? Bu biraz hakikaten şey olurdu. Yok son dönemde böyle bir şeyler vardı hani... Bir boşluğa mı düştüler? Bur Yok Bruce Bey böyle bir şeye coşmuştu. Böyle işte ne bileyim işte dudaklara silikon mu yapayım oraya şey mi Öyle bir şeyleri vardı. Yani ne yapayım ne da. yapayım bari en iyisi ben cinsiyet değiştireyim falan gibi. Bir yani şey işte yaptı. annem onu zirvede bırakayım. Çünkü altı çocuğu var zaten. Ee, işte Kim Hanım'ın annesiyle de bir 23 senedir evliliği var. Demek ki adam dedi ki ben bunu zirvede bırakayım dedi. Herhalde öyle bir nedenden dolayı zirvede bırakma kararı aldı. karar verdi. İyi valla inşallah mutlu olur ne diyelim? Valla yani hakikaten inşallah mutlu olur herkes mutlu olur. Onun mutluluğu çevresinin mutluluğu hep beraber ne oluyor e, paylaşılan şey, şey e, mutlulukmuştu, mutlulukmuştu sevgiymişti. Yani... Ve tüm dünyayı evrene sirayet edecek güzel bir hadiseden bahsediyoruz burada. Hayırlı yolculuklar diyoruz kendilerine. E, ve müsaade ederseniz Venezuela'ya geçmek istiyorum ben. Buyurun. Venezuela sevdiğimiz çok sevdiğimiz ülkelerden bir tanesi. Venezuela'nın güzeli meşhurdur biliyorsun o kadar. Venezuela'nın güzeli meşhurdur. Ülkenizin ee... nesi meşhur? Güzeli meşhur efendim. Hmm, efendim petrolü meşhurdur ve bir kere de anlıyoruz ki eee nesi meşhurdur? Mangosu meşhurmuş. Mango. Hiç bilmiyorduk değil mi bunu? Abi vallahi bilmiyorum. Vallahi geçenlerde Cumhurbaşkanı Maduro'ya Nikola Maduro'ya üzerine telefonunu yazdığı bir mango fırlatmış kadının biri telefon numarasını vermek maksadıyla mı protesto maksadıyla mı? Vallahi protestoyu herhalde telefonu yazılmaz değil mi ya? Bir Beni... de mango deyince şimdi tam canlanmadı gözüm önünde. Hep da geliyor mango deyince de mango nasıl bir şeydi? Mango böyle daha böyle küçük. Daha küçük. Çekirdekli. göre ee, böyle sarı rengin daha baskın olduğu. Sarı ve tonlarının hakim olduğu. Tonlarının hakim olduğu anladım. bir e, şey fayır. Yani üzerine telefon numarası, isim soyad ve istersen adres yazılabilir. Ya, o kadar bir Ama şey tabii dağılmayan kalemle. E, bir şey soracağım. Çünkü el terli. Otobüse e, a, doğru fırlatırken. Bunu ne otobüs... maksatla yapıyor hanımefendi? O şey var mı? Yoksa yani protesto yok ortada. Yok. Mümkünse beni ara diyor. Sadece onu yaz. Fırsatın varsa beni ara lütfen. Evet ve ondan sonra... Ha, ee... Bir hoşlaşma mı var yoksa... Değil yok ev sahibi olmak istiyormuş kendisi. Ha, yani bir mecalim var onu anlatacağım. Yani nasıl bazı ülkelerde her şey devlet başkanı tarafından çözülüyor Hı -hı. veya çözülmüş gibi hissediliyor. E, bu Burada da öyle. Çok güzel valla ben çok sevindim yani sadece ülkemizde değil başka ülkelerde de her konulara devlet başkanlarının eğilmesi güzel bir konu. Evet. İçimiz rahat yani en yetkili merci tarafından çözülüyor. Tabii e, mesela telefon yaz yazmış hanımefendi ondan sonra e, Merlin Olivio onu Hı -hı. da söyleyelim. Mümkünse beni ara yazmış altına da e, telefonla yazmış ismini soyadını yazmış falan ondan sonra meyveyi tam cumhurbaşkanı şey kul otobüs kullanırken Üzerine atmış. Cumhurbaşkanı mı otobüs pardon Tabii Cumhurbaşkanı otobüs kullanırken. Yani herhalde bir şov amaçlı işte falan bir şey. Ha, gene şeyler bu. çünkü oluyor işte tren kullanıyorlar uçak kullanıyorlar böyle hani Gören Bakan da devlet başkanlarını hep şey zannedecek yani. Parkmış. Bir ehliyet var A1'den başlıyor böyle 16 kalem bütün ehliyetleri kullanma e, hakkına sahipler. E tabi bir C olması lazım ya. Tabi canım A'sı B'si C'si D'si hepsini toplamıştır ya devlet başkanı diyorum Oktay. Bir insanın gelebileceği en son nokta. O sertifikaları istiyorlar zaten bildiğim kadarıyla Venezuela'da. Vallahi helal olsun. Na onu kullanırken atıyor. Sürüm sürüm süründürmüyorlar mı Venezuela'da? Kullanırken mi yoksa yok, mango'yu yok, mango için. Efendim bakmışlar tam isabet ettirmiş anladığım kadarıyla. Hı hı. Tam isabet ettirmiş böyle kıyafetin üstüne gelmiş. Çok da sert atmamış. ya yani böyle bir şey. Lıp diye bombeli. İlk, İlk atış bombeli. Bombeli atış anladım. Bombeli atmış. Allah Allah bu ne falan filan Zaten derken. Zaten o şey çok önemlidir. Yani bir insanın düşman olup olmadığını sana atışından anlarsın. Abi böyle böyle böyle dümdük atıyorsa sana diklemesine o düşman düşmanımsa bir hareket harekettir diyorsun ama sen onlar vatandaş olarak konuşulsun evet, evet. sen yarın bir gün cumhurbaşkanı olsan bakanım öyle değil, konuşabilecek tabi. misin tabii Türkiye'de değil yanlış anlaşılmaz sanki bir başka orada ülke. senin gözün var da ha yok, yok. ben onu biliyorum Aşk. da falan öyle bir şey yok yok, yok. aman öyle bir şey yok sen bir başka ülkede cumhurbaşkanı oluyorsan düz de atsa eğik de atsa sonuç olarak sen onu ne yapmazsın düşmanca bir hareket olarak düşünmezsin Düşünmem. düşünmemen lazım düşünmemem gerekmekti o da öyle düşünmüş zaten daha doğrusu öyle düşünmemiş işte Maduro almış bu hanımefendiyi bir arayalım bakalım ne istiyormuş falan diye. Efendim demiş ben demiş e, ev istiyorum demiş hanımefendi. Nasıl rahat, bir şey oldu çünkü hanımefendi. Ondan sonra tamam demiş madem sen... Neye böyle mi? devlet başkanlarına falan böyle emlak ofisi gibi davranın? Ha şeyim yok durumum yok alayım. Tabii canım durumum yok ha. bana bir ev lütfen demiş. ha Yani şey değil ben kiralık bulamadım bana böyle bana uygun bir kiralık bulun demiyor ben ev isteyen diyor. Ha tabii canım yok yani Hı. evi ben... Üzerime yapılmış bir, bir ev ev istiyorum evi istiyorum diyor. istiyorum. Tam da o sırada... E Venezuela'da toki yok mu? Var. Var işte Venezuela için büyük evler misyonu. Venezuela tokisi yani. Sonuçta Venezuela'nın da şeyi bu yani. Evet. Ee, toplu konutludur artık bu nedir bilmiyorum. Bu projesi Venezuela için büyük evler misyonu. Projesi kapsamında... Tamam demişler. Hanımefendi tamam size ya. şey yapalım demişler. Alalım demişler. Madem mango... Attınız demişler Cumhurbaşkanı. Masrafa da çünkü ülkemizde mango pahalı benim bildiğim kadarıyla. Venezuela'da da pahalı olması lazım. Venezuela'da ucuzdur ya. Ya ne kadar ucuz olacak? Hadi burada 5 liradır Venezuela'da da 4 liradır oktay yani. kadıncaz masrafa girmiş... Onu şey yapmış bir yani. Meyve sen ülkemizden bir şey düşün yani hangisini? Sen hangisine... bir başkana bir şey fırlatacak olsan ne fırlatırsın nokta Türkiye'de mi? Evet. Hangi başkana? Ya ben fırlatmam ben. Ölü taktiği yapacağım. Tamam sen o ölü taktiği. Evet benim taktiğim Biz... net yani. Tamam yurt dışında bir şeysin. Bir şey fırlatacak olsan durumun da yok ne fırlatırsın? Uçak. Meyve, meyve meyve. Meyve mi? Tabii. Ben kağıt uçak diye düşünmüştüm. Yok hem meyve fırlatacaksın. Hem yazım alanı daha bak... yük, büyük. Herkesi yani. yumuşatır. He. Zamanında böyle bir mekan vardı. Mekan sahibi alakasız böyle şey dedi yani, tamam. yani gece mekanı. Tamam. Sonra geceliğin o mekanda şeyler çıkıyordu ortaya. Mesela bir kasa çilek çıkıyordu. Herkese çilek dağıtılıyordu falan böyle. Allah Allah. Gerçek bildiğin çilek yani. Çok güzelmiş. Ben de merak ediyordum niye bunu çilek yapıyorsunuz? Çilek 4.95 evet. ee, Niye yapıyorsunuz diye o şeyi alıyor diyordu. Neyi? Ortamdaki gerilimi alıyor diye. Herkes böyle bir gerilmiş oluyor. İlerleyen saatlerde şeyle de verdiği ne derler alkol bir de sıkış tepki e, e, bir şey var kalabalık Tabii var. doğru evet. Öyle olduğu zamanda o çilek o anda şeyi yumuşatıyor. Ortamdaki elektriği alıyor yani. Yani işte o meyve elektriği alır yani. Ama atılma suretiyle değil da suretiyle. Ya da işte kimisi... Çilek atınca daha... fire, leke olur ya. Yani. Leke olur Çilek atma Çilek zaten. Atmam. Sen ne atarsın Ben yani? e, üzerine mesaj yazılacak bir şey mi? Yoksa böyle sadece bir şey olsun yok, diye yok. mi? Yok sadece atmalık. O zaman ya şeftalilik şeftalilik dediğin sert. E, ya da nektarin. Nektarin. Yani buradan ikisinin arasında biliyorsun çok büyük fark var. Büyük fark var tabii canım. Biri şeftali üzerine elik, birisi biri elik üzerine şeftali. Öyle mi? Tabii. Lütfen. Lütfen. Hatta Bütük mümkün. Bütüvaraşı olmaz. Hatta... Zeytune zeytune diyerek bitireceğiz Durumu herhalde. Durumum olursa arka atarım. Bu ne bu ne? Efendim bu şeftali Bu nektarin. Diye. Nektarin ama nektarla şey bir ha, nektar şeftali erik öbürü erik şeftali. Tabii. Evet. Aşı yapıldığı Ay. ağaçlar farklı. Çok, farklı. Çok farklı. Çok farklı. Tabları boyları da farklıdı Hayır. Ama. Ben onları atarım. Çünkü sert Hı -hı. Hem ikisini birden atmak bir e, ya, bir çerçeve içeriyor gibi. Bazen şey olabilir Kendi zaten. Dünyamda. Atacağın meyveyi çok güzel seçmen gerekiyor. Yani orada maazallah atarsın, karpuz atarsın. Al, adamı işte. yaralarsın. Tutamaz. Tutamaz, yarılır, yar yaralır Adama değmese bile önüne düşer bu sefer. Yarılır, yarıldıktan sonra her M taraf... Muz atarsın, sen bana... elbisesi sikirlemiş. ...kırçılık mı yapıyorsun derler. Tabii muz, muz atınca olmaz. biliyorsun... O, o onun ayrı bir şeyi Kuzu var. Bunu açacaksan torbayla atman lazım. Yani ben bu mevsimde vallahi ziyatmane. çok güzel erik bulursam erik atarım. Erik mi? Yanında küçük Eric poşet tuzuyla ya leblebi gibi bir şey erik. Yok, yok. can birkaç tane öyle pıt, pıt pıt pıt pıt arka arkaya seri atışta. 3 4 tanesi. Tam böyle tuzlamalı. Tuzlamal lazım o zaman. Arka arkaya atsan da kaybolur ne oluyor ya falan filan diye bir şey. Tamam hileli atayım Oktay Hilelerle erik atacağız. Hile atacağız. Bazen de atacağın meyveyi seçemiyorsun hayatta falan filan. Elinin altında ne olursa ne gelirse diye mesela geçiyor oradan biri. Ay şuna bir ben sevgi göstergesi olarak bir meyve atayım diyorsun. Hop Al. eline bir geliyor. bir geliyor. Ne geliyor. Ne geliyor? Kayısı çağlası yani. geliyor. Kayısı çağlası da en yavan şey yani. Kayısı çağlası ne Onu nasıl ne parayla satıyorlar? Ya kayısının olmamış haline çağla, deni, çağla diyorlar ya ona da. Ha, Haa badem Ya mi? o badem dedi değil. Çağla badem ayrı bir şey. Yeşil, yeşil mi bahsediyorsun? Ya bu yeşil ama kayısının olmamış. Şöyle ham. sapı var böyle bir tane. Yok o yok mu? yeşil yeşil ya. Bu kayısıyı düşün. E tamam badem işte söyledi. o ba badem badem oluyor. Kayısı... Ha kayısı çalısı tamam. Kayısı çalısı. Yani o, o satılan bir şey ben çocukla... Çağla badem diye geçer. Evet tamam. normalde ağaçta çıkmaya başlayınca çocukların dağdanıp yediği o çocuk tüketimine yönelik yapılmış bir şey aslında. O da küçük bir şey atmak için. İşte onu atarsın ondan sonra mahcup duruma düşersin. Onu söylemeye getiriyorlar. Doğru, doğru diyorsun faiz. Ee, ne oldu evi aldı yani kadıncağı. Evi aldı. Aman. başını sonra... sokacak bir evi huzur içinde. Huzur içinde şey yaptı biliyorsun e, Venezuela Cumhurbaşkanı da yani yalan gibi e, anlattım ama yani sanki uyduruyormuş gibi otobüs kullanırken falan diye. Hayır, eski bir otobüs şoförü kendisi. Hmm. Zaman zaman kafasını dağıtmak onları... istediği zaman direksiyonun... Ot, otobüs kullanıyor. direksiyonu kullanıyor. Direksiyona geçiyor ve e, halkın içinde otobüs değiştirerek dolaşıyor. Çok güzel. O anlardan bir tanesinde olmuş mu? Aa, Herkes mutlu şu anda Venezuela'da. Ama onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Bak ikide iki mutluluk. Önümüzdeki dakikalarda yine Mutlu Haberlerle burada olacağız. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ne güzel söyledi. Gel konuş benimle dedi ya. Ne güzel bir söyledi. Der, bir derdin varsa dedi. Gel benimle de konuş dedi. Konuşarak hallet dedi. Klipleri kestik. Hayır. Neyi? Yani e, dinleyicimiz Yoğurt Suyu, Twitter'daki hmm. ismi. Ee, çok güzel şeyler çaldınız. Otobüste klip çektim şu anda. Rüzgarda savrulan saçlarımla demiş. Ay ne kadar güzel. Yani gerçekten e, biz teşekkür ederiz efendim. Rezil mi oldum diye Olur mu? Olur mu? Nasıl rezil? Vezir çok güzel, oldunuz. Bence vezir, çok güzel vezir, vezir, vezir oldunuz de Oktay. Vezir olasın. Mango ile ilgili... E, Geçen dakikalarda konuşmuştuk onunla ilgili iki bilgi vereyim dinleyicilerimizden gelen. Onları da verelim. Çünkü mango çok da tanıdığımız bir meyve değil. Değil, değil. 7,5 liraymış ülkemizde tanesi. Bak ben söyledim 5 dedim ama 7,5 oldu tabii. Euro'nun bir, ve doların yükselişiyle beraber. Onu bir teyit hemen tb. düzeltelim. Evet, yıkadım az önce. Ve e, onun Uçanımız göndermiş bize bilgi. E, Doğbey de mango aerodinamiktir demiş. O yüzden atılması büyük uygundur. demiş. Uygun uygundur. uygundur. Doğru. Aslında evet. böyle baktığın zaman eş biçmiş şey şema? Yok, aerodinamiktir o. Niye ya var öyle bir girintileri var, bir şeyleri var. var ama canım. çok özel dizayn edilmiş girintiler. Biz öyle girinti gibi görüyoruz ama orada işte hava akımlarından falandan filandan sürtünmeden tut kapalı kaplar kanununa kadar gider. Erik'ten daha mı aerodinamiktir diyor. Sen Erik'i seçen adam olarak soruyorum I sana. herhalde demek ki öyle olması lazım. Doğru. Herhalde Venezuela hanımefendiden daha iyi bilecek halimiz yok. Yok herhalde evet. Herkese hak verdik ve gerekli düzeltmeleri yaptık Yaptığımıza diyoruz. Yaptığımıza göre devam edebiliriz. Devam mi? edelim o zaman. İngiltere'de listeler açıklandı. Ne listeleri? Ne listeleri? Ee, servetli listeleri. Ha, zenginin malı ziyordun çenesini yorar köşesine mi başladık? Servetsiz. Evet. Ne zamandır yapmıyorduk o köşeyi? Evet değilmiş? ya biraz zenginlerden bahsedelim de moralimiz düzelsin. Ya da moralimiz iyice bozulsun. İngiltere'de 117 adet sterlin milyarderi varmış. Sterlin milyarderi. Ay ne kadar güzel. Dolar milyarderi olduğuna Buna inanıyorsun milyarderi da. Olsun. Sterlin Hı. milyarderi olduğuna da inanıyorsun. İnanıyorum. Şu anda inanıyorum. Ee, kim açıklamış bunu? İngiliz Sunday Times gazetesi ülkenin en zenginlerini e, bir liste halinde ek olarak vermiş. Haftası, en zengin bir numarada kraliçe Elizabeth. Kraliçe yokmuş işte maalesef. Nasıl ya? Ülkenin tamamı onu değil mi zaten? Yok en zengin 300'de yok. Bence o şeye girmemiştir ya. Hiç beni böyle şeylere bulaştırmayın. Çünkü adı çıkar falan böyle sıkıntı olur. Valla en zengin 300 kişinin içinde yokmuş. Ya da artık Hani mesela bazıları böyle adının açıklanmasını istemiyor falan ya. Bence de. Orada belki şey kullanıyordur. Farklı isimler kullanıyordur. Dorothy Morati diye falan böyle. Zaten bir sürü ismi yok mu bu kraliyet ailesinin? Var. Kişilerin. Var. Mesela şey, Harry, Harry diyebiliyoruz ya yıllardır. Evet. Henry olarak geliyormuş o birçok yerde. E tabii canım. Henry. Aa Henry yanlış yanlışlar falan filan diye. diye. Harry, Harry öteki şeyi Henry'miş. Elizabeth'in de var başka bir sürü isim var tabii, onlardan biriyle Liz değil, diye geçiyor sonra. Liz Ay, Ama Hı. kraliçeyi de böyle kısaltma ismiyle konuşulmaz fayda. Haşa ben konuşmuyorum canım yani konuşan varsa ben ağzımı yıkarım tekrar öyle öyle bir Hayır, şeyim yok Bizim böyle, kraliçeye terbiyesizliğimiz olmaz Olmaz tabi öyle geçiren varsa da Her yani, kim bir ki kraliçeye terbiyesizlik eder karşısında ilk başta beni bulur Hemen, hemen yanında da beni bulur Yani lütfen Yanında derken yani karşısındaki fahirin kol, yanında anlamında kol, söylüyorum. Kol kola girer. Lütfen kraliçeye bu tür hitaplarda bulunmayınız diye en sert şekilde uyarırım. Kol kola girer ve yani içinde kalır. Teşekkür ediyorum. Ege, Ege Bey'imiz e, hakikaten hala ses çıkmadı. Şahsi şovu devam ediyor işte. Öyle mi şahsi şovu? Yani dilim dolaştı. Şu anda sabah uşakta. <gülüyor> Yozgat'taydı bir programın başlangıcında. Orada acil işte sabah ilk Hemen seansını. orada şovunu yapmış. Yapmış hemen ardında uşağa geçmiş. geçmiş. O zaman Ege turu devam ediyor. Aynen. Hmm. Kraliçe Elizabeth'in kişisel servetini 10 milyon arttırarak 340 milyon pound'a çıkarmasına rağmen listede alt sıralara düşmesi. Maalesef. E... Milyon diyoruz çünkü milyar diyemiyoruz. Tabii. E... Ülkede milyarderlerin yükselmesine bağlanmış. Ne olmuş da artmış okta? Kimler var? Tanıdık var mı? Hmm, tanıdık şey var işte. Len Blala, Blavatnik var. Ukraynalı ha. biliyorsun. Ukraynalı. Ukraynalı Etni iş adamı. E, İngiliz değil. Vardır onun İngiliz şeyi. Hayır. Var. Pasaportu var. Ee, Ukraynalı Len Blavatnik parantesinde 57. 13.17 milyar pound. Eyvallah abi. Serveti. Servet de şeyler sayılıyor mu? Gayrimenkuller mi? Ha. E, sayılı sayılıyor değil mi? E, Tabii canım. Peki mesela bizde mesela Türkiye'de de açıklandığı zaman işte bir koç ailesi soyadı koç olan pek çok kişi var ya. Evet. Veya işte Şahenk, Ferit Şahenk onun dışında eşinin de ismi oluyor falan. Ee, onlar topla onların toplanması gerekmiyor mu? Aile şey mi? Ha. Yok kişisel artık orada şey. Kişisel servete mi girer onlar? Tabii bu bir aile oyunu değil kişisel oyunlar. Kişisel dokunulmazlık gibi düşün. Ondan... Surveillance'dan. Aklında kalsın yani takım oyunu yani, değil. Şey hiç yapmadım, hiç bilmiyorsun şey, ya. İzlediğim işte. bir şifay. Hayatın birebir yansıması oktay onu muhakkak seyredin. Tamam seyredim. onu izleyeceğim ya. Onu izleyeceğim yazdım defterime tamam. ödev olarak. Ondan herhalde küsürat da çıktı. Çünkü birleşme partisine de çok az kaldı. Onu da ben bir kez daha. Ah birleşme partisi biliyorum faire geçen hafta hmm. sen bana anlattığın tamam. için. Adaların birleşmesi. Adaların değil mi? birleşmesi. Çok garip ama adalar birleşiyor ama başka bir adadır birleşiliyor. Evet. Doğru mu? Evet. Bir üçüncü adada. Oh. Belli mi hangi oldu? Şu anda belli değil. Şu anda belirliyse 10 dakikada belli olacak. Mesela ikinci sırada 13 milyar, milyar pound. 13 milyar pound. Daha sen de... onu telaffuz etmeyi bilmiyorsun. Ondan sonra gidip... Biz, yani, fakirlik böyle bir şey işte. Hmm. Telaffuz edemediğiniz rakamlar varsa fakirsiniz demektir. Hintli kardeşler Sri ve Gopi Hinduja. Bir şey soracağım Mesela bunlar da İngiliz kardeşi. değil. Bak bir Ukraynalı bir Hintli bir İngiliz sahibi. Sayayım. Üçüncü sırada ona bakalım istersen. Üçüncü sırada 11 milyar poundla Kanadalı Weston ailesi var. Bakayım. Kanadalı Oktay. Aa, doğru evet o da Kanadalı. Olsun sonuçta kraliçe aynı. Şey diye bir yasa yani sembolik mı? de olsa bir kraliçe var yani. Bunlar geldiler İngiltere'yi inek gibi sağıyorlar diye. Vallahi hakikaten ben şey olurdum ya. Kraliçenin yerinde olsam hemen bir kanun çıkarırdım yani. İngiltere mesajını yine hafta yani. sonu verdi. Zenginlere kapımız her, her zaman, zaman, zaman açık. 3 efendim. efendim buyursunlar Zaten gelsinler Zaten hakikaten dedi. bir Ukraynalı, bir Hintli, bir de e, şey. Gerçi kardeşleri ay ayırmamışlar herhalde. Ayırmamışlar işte. Onu o ayırmamışlar. nasıl oluyor onu anlamadım. Aileyi de ayırmamışlar söylediğim şeyden. Ben bunu görmemiştim bak. Kanadalı Weston ailesi. Kim yani bilmiyorum ki. Weston ailesi. Neyle meşgul? Herhalde beyaz eşya işiyle. Beyaz eşya. Çünkü İngiltere'de örneğin. Buzdolabı falan satıyorlardı bildiğim kadarıyla. Çok güzel. Weston buzdolapları. Aa var. Var mı gerçekten? Şimdi burada marka söyleyemeyeceğim ama. White. House diye geçer. O değil faiz. Niye canım? Westing ailesi demedin mi? White Westing House diye bir şey yok mu? Zaten senin için Westing olsun tamam. Ha öyle yazılmıyor mu? Yok değil bambaşka bir şey. Bana çağrıştırdı demek. Belki de odur demedi. bilmiyorum yani. Al Pacino'nun façayla imtihanı. Aa. Façe dediğin onun Scar diye bir filmi vardı. <gülüyor> yok mu öyle bir şey Scar Façe diye? <gülüyor> Doğru. Scariface. Al Pacino parantesinde 75. O oh, evet. oha! E, Bir şey ne, soracağım. Ne sandın ya? Alpaca'nın 75 mi oldu? E tabii canım, at kafası zamanı. İyi hepimiz ölüyoruz ya. At kafası zamanında kaç yaşında olduğunu düşün fayır. Aman vallahi asabım bozuldu. Alpaca'nın 75 olması ne demek ya? E tabii ya. Ay çok asabım bozuldu o da. Evet. Senilin'in eskitemediği e, sanatçı diye geçecek. Şimdi daha ne eskitecek? Technicals'ın falan da 80 falan olmuştur o zaman. Technicals'ın tabii Alpaca'dan büyük müceklik sorucu acaba Abi der Alpaca'nın. Alpaca'dan büyük mücek? Abi der. Hadi ya. Tabii. O belki şeydendir ya o saygısından. Saygıdan mı? Bir yaş e. ya da iki yaş. E tamam canım 75 80 arasında da 5 yaş var oktay yani o kadar şey değil. Facebook e, sayfamı yani faça sayfamı 5.4 milyon kişi beğenmiş. Eyvallah abi demiş. Ama ben bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum demiş. Normal yaşı gereği şey yapabilir. Ya, anlamış canım uzun uzun konuşuyor. Faça, Vallahi ben faça, geçen şöyledir, gün faça böyledir falan filan. Şeyi seyrettim çok, çok da hoşuma gitti. Bu David Beckham'ın oğlu var büyük oğlu. Evet. <gülüyor> Hatta böyle... E, Afaçan olan değil mi? Evet. Şeylerde e, ne derler? E, bir markanın da yüzü aynı zamanda. Hı hı. E, Instagram'da mı? Nerede işte bir milyon takipçisi varmış. Onun böyle videosunu çekiyor. Bir milyon takipçiye ulaştım falan filan diye. Sonra arkadan David Beckham çıkıyor. Benim 52 milyon deyip çekiliyor. Çocuk nasıl mosmor böyle bir babanın oğlun ezmesi. Eze eze. Hakikaten. E, mesela bak David Beckham buna sahip. Allah Allah. Ne biçim adam olmuş ya. Eskiden böyle bir adam değildi David Beckham. No, On bozmuş mu ya oğlunu? Çok bozdu. Valla mosmur etti. Tam ergen oğlunu en yapılmaması gereken hareketleri kaç yaptı. Kaç yaşında oğlu? Oğlu da 14 falan. 13-14 yaşlarında var. 14-15-16. Dur bakayım David Beckham. Hmm. David Beckham'ın melek yavrusu diye geç. David Beckham kaç oğlunu? David Beckham 70 75'li Bravo 75'ti Fahir. Evet. Vallahi nereden biliyorsun ya? Hepsini bilirim Oktay. Sen sor bana ben hepsini tak tak tak söylerim Bütün yani. artistleri biliyorsun Fahir. Dört tane çocuğu var kendisine. Aferin Allah bağışlasın. Hepsi de birbirinden parlanta. O kadar şey yazmışlar çocukların ismini yazmamışlar. Et yani ben de şimdi dört tane olunca hakikaten gazeteci olsam <gülüyor> hangi birini yazacağım yani? <gülüyor> Bir isim yazar bir şey yazar ya en büyük çocuğu kaç bir tek yaşında. Tek çocuk falan olduğunda Zart diye yazıyorlar da işte dört çocuk olunca maalesef evet. çok yer tutuyor efendim. Hayır artistlerinde yazıyorlar falan. Demek ki artist şeyine yükselemedi David Beckham daha. O aha. kadar da artistikleri var yani. Güzel güzel havaları şeyleri var yani. Evet Oktay Bey kusura bakmayın lafınızı balla Bir kesin. bakalım buna bir araştıralım. Bir araştıralım bakalım bir ne olacak edin. diye. Bir müsaade edin. Bir müsaade edersken de reklam dinleyin. O en güzel şey. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Der, sabah, daylay, da day, da day. Da ha bitti mi? Bitti bitti abi bitti. Ha, pardon. Bitti bitti bitti bitti. bitti. Ay, teşekkür ederiz Dilan Hanım. Siz olmasanız vallahi yani e, ne çocuk ismi bileceğiz ne şey ismi bileceğiz. Beckham çiftinin çocukları Brooklyn, ben... Romeo, Cruz ve Harper. Marka ne yüzü var? olan Romeo'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Bro. yok Galiba en büyük olan. En büyük olan Romeo'ymuştu. Yok en büyük olan Brooklyn. Ne kadar enteresan isimler koymuşlar ya Şimdi şöyle düşününce Romeo 2002 doğumlu 13 yaşında kaç yaşlarındaydı Fahir? Valla işte 13 yaşlarında onun dedim ya 13-14-15 Romeo irisi Eğer bir, bir tık daha büyük olsun dersen 16 yaşında Brooklyn var elimizde Valla Brooklyn'de olabilir Tamam o zaman e, hep beraber hmm. mutlu mutlu yaşasınlar efendim. Ne diyelim yani Takipçileri bol olsun takibe takip diyorum Brooklyn'e buradan Brooklyn'de bu mesajı almıştır Herhalde büyük, tahmin almıştır ediyorum. tahmin ediyorum almıştır ee, şimdi bir internet sitesi, Whatsapp, Instagram ve bir takım sosyal medya uygulamalarında e, emojilerin haritasını çıkarmış. En çok kullanılan emojiler mi? Ülkelere göre en çok emojiler hangi, e, hangi emojiler, emojiler kullanılıyor? Bu, falan ben diye. sana söyleyeyim. E, öpücük gönderen surat şöyle. Bakayım o nerede? O bir dilde yok. Yani şöyle eşleştirecek Spire. Hı hı. E, hangi dil? Daha çok hangi dilin kullan, kullanıldığı yer hangi emojiyi kullanıyor? Hangi emoji? Öyle. Mesela Japonlar görmedim duymadım bilmiyorum. Üç maymun oynuyorlar. O mu? Hmm, Japon yok. Ben sana Fra Fransa'yı sorayım. Tamam Fransa. Fransa'da o zaman... Fransızca konuşanlar ne gönderiyor daha çok? Emojilerde mi? Tabii en çok. En çok e, havalanmış roket. Güzel bir tahmin. Öncelikle seni bu tahmininden dolayı kutluyorum. Değil mi? Peki Değil. ikinci tahminimi kullanıyorum. Ee, çünkü Fransa deyince insanın aklına Paris, Paris deyince aşk, aşk deyince kalp. Bravo Fahir. Doğru mu? Doğru. İçinde e, ok olan, içinde ok olan kalp mi? Öyle bir şey var mı ya emoji'de içinde ok olan kalp? Vardır içinde neler neler olan kalpler var Oktay. yeni uygulamalarda uuu inanamazsın. Ondan sonra İspanyolca konuşulanlarda ee, Boa mı? Özellikle Güney Amerika'da 41 kalp, 40 kalp, 40 kalp. Yani, yani evet, evet ama İspanya'da geçen gün Sanki haber çıktı. Sanki ok, ok böyle delmiş geçmiş. Ondan sonra kalpte yarılmış gibi. Şimdi İspanya'da ekonomik kriz var ya. Evet. Ekonomik kriz nedeniyle de boşanmalar gerçekleşemiyormuş, masraflı oluyor diye. Hadi canım. Hı -hı. Ondan sonra e niye bu kadar masraf çıkarıyorlar ya boş boşansınlar? E boşanmak masraflı spor diye şey yapıyorlar. Evet. O yüzden de herkes e, mutluluğu başka yerlerde arıyor. Dolayısıyla kırık kalplerin oranı maalesef çoğalıyor. Boşanmadan mutluluğu arayanlar. Boşanmadan mutluluğu arayanlar olur, kalp Olur. O, o da olur. Evet. Herkesin onayı varsın. Doğru. Yani. Hep kalp mi ya? Ee, yok değil. Mesela e, bakayım ne? Arap, Arapça konuşanlar... Roket mi? Ne gönderiyorlar? Roket mi? Bakayım. Skut füzesi. Çok güzel bir tahmin fahinsini bu e, tahmininden dolayı kutluyorum. Değil. E, Arapça konuşulan yerlerde ağırlıklı olarak e, gül gül gönderiliyor. Aa, gül önemlidir. Emoji olarak bir şey oldu mu? Kullandın mı gülü? Bakayım. Kullanmadım. Ben zaten... Emoji yapmayın, ben emojinin kralını yaparım diye benim şeyim vardır, genel tavrım vardır. Evet, sen biraz bir şey yapıyorsun. Ben emojiden biraz oluyor. tiksiniyorum ayıttı bir söylemesi. Ben özeniyorum yine, pek çok şey olduğu gibi. Hı hı. E, çünkü biliyorsun hayat özentiyle başlar. E, ama yani kullanamıyorum yine. Ben emojilerde en çok emoji aldığım şey benim e, spor hocamdan şöyle e, kol var ya. Ha evet. Bu, alkış ve kol. Böyle hani spor şey... hocam diyeyim PT'in mi? PT. E biz onu yani, öyle tanıdık. Fazlsans yani. yani Spor pitin, hocam ne ne söylüyorsun ya? Sevgili Ertun hocamdan bahsediyorum. O, o, ba o bana hep böyle ductile güç ve arkasına alkış bravo şeyleri yapıyor. Sen spor yaparken senin telefonuna mı gönderiyor bunu yoksa durup dururken <gülüyor> gün içinde mi mesela? Ya gün içinde Yemek işte... yerken aklına geliyorsun <gülüyor> ve öyle mi gönderiyorsun? Ya bari? yok işte hani böyle eğer işte spora mı ise şey yapıyoruz işte konuş kaçta yapacağız falan filan diye. işte şu saatte diyor oradan hemen bir güç, alkış bravo falan şeyleri geliyor. Ben de bayağı gaza geliyorum ne yalan söyleyeyim emojiden haz etmememe rağmen. Ondan sonra bakayım. Türkiye'de ne kullanılıyor? Alkış. Ee, en çok gülerek katılmaktan göz... Gözlerinden üzerinden yaş akma. Hayır Oktay gülerek, gülerek katılmak deyince sana bir hikaye anlatacağım. Anlat. Bizim Ege gene Uşak'ta kırmış geçirmiş ortalığı. Hadi ya. Ya tabii gelenlere gülenlere teşekkür Haberi ee, nereden geldi Fahir ya? Sen Uşak'tan şu anda... Daha devam ediyor diye biliyorum Uşak Şahsiz muhabirimiz olursun. var. Ee, Uşak'tan bakalım. Bağlantımızı... Bir saniye. Ha, Allah, telefon Allah. bağlantımız mı olacak? Ee, telefon Aa, bağlantımız Allah, canlı bağlantımız da olabilir. Yani bu Allah Allah diyoruz bakıyoruz. Evet. Uy de bakayım. Uy. Uy evet şu anda canlı bağlantı uşaktayız. Ege nasıl geçiyor gösterilerin neler söyleyeceksin bize? Uy uşağım da. Aa. Ege ne kadar net geliyor sesin ya. Uydu bağlantısıyla mı konuşuyoruz şu anda? Evet şu anda 4G, 5G, 6G ne varsa bütün G'leri topladık yani. Bence 2-3 sene daha bekleyelim. Güzel teknolojiyle stüdyomuza geldikten sonra konuşalım. Uy uşağım haçan da. Tamam yeter da. Ne yapıyor Uşak'ta karadeniz şivresi mi yapıyor? E, uşağa gidince işte o bir kafası karıştı. Çok çok gizli çok gizli. Uşak, İstanbul, An Yozgat, Oğuzgat. Uşak, Kütahya, An Anadolu, Anadolu Türkler, Türkler, An Ambali oldu resmen Ambali oldu. Ay Ege senin şu mikrofonun var ya yani hakikaten sıkıntı yarattı bana ya. İyi e, tamam ben ben zaten dinlerim yani illa bir şey bir aklıma şu anda gelmiş bir espri de yok. O yüzden çok yani açmanıza da gerek yok. Bey bakıyorum 9.43 44 itibariyle stüdyoya geldiniz. Radyoda bir şey mi unuttunuz? <gülüyor> Geçen no. hafta giderken bir şey mi unuttunuz? Öyle bir şey mi oldu? Ancak kalkabildim. Daha Anca kalkabildim. gözler kalktı ama beden beden tam eşlik beden. Yani. Yatıyor mu hala beden? Benim, Yatmak mı istiyor belden aşağım çalışıyor, belden yukarısı da çalışıyor, bel kısmında tıtıklık var. Yani bayaet e, ben ilk başta şöyle bakınca maşallah dipçik gibisiniz diye isim geldi. Çünkü beni belden yukarı görüyorsun. Evet. Belden aşağı görsem maşallah dersin. Evet. Onun da maşallah var. E, sen sandalye otururken ki durumunu görmedin, de gelin de. Evet. Peki öyle dipçiklik bir pozisyonu dipçiklik yok. Dipçiklik değil mi? Fahir. Sanki dipçik, beline dipçik yemiş gibiydi. Çok güzel benzetme. Teşekkür ederim Egeciğim valla. Yani bizde dinleyicilerimiz de merak ediyorlardı ne oldu neler oluyor neler. Hiç bitiyor. merak etmesinler bütün ihtiyaçlarımı kendim görebiliyorum. Gençin Tuvalete bir... gidiyorum tuvaletten kalkarken Kalka. biraz ço <gülüyor> çocukları çağırıyorum sen, Cuma... sen elimi tut diye. Cumartesi günü e, Ege Bey'i ben dükkanda görme fırsatım oldu. <gülüyor> ne kadar güzel. Hayır. E, Merdivenlerden inişini gördüm. Böyle uzaktayız tabii uzaktan görüyorum. Merdivenlerde inlerken... Yoktu bir mi ya merdivenlerde inlerken. Vallahi hiç öyle görünmüyordu yani dışarıdan sana bakan adam olarak şey diye böyle... Yavaş yavaş ineceksin merdivenleri diye biri sanki onun kulağına fısıldıyor. Ha öyle bir şiir var ya ağır ağır çıkacaksın bu ben merdivenlerden. Kimseye... De... Eteklerinde bir yığın yaprak ve dönüp bakacaksın maziye ağlayarak. Modern sabahlarda şiir başlattık Köşesi. bugünden itibaren. Ondan Şiir sonra... veya anı. Ondan mı herkes bana acıyarak bakıyordu ya? Ben hiç belli etmemeyi Yok yaştım. onunla alakalı olmayabilir de. Yani senin normal yürüyüşünü bilen çok iyi bilen birisi bir olarak ben, ben fark ettim. Sonra 5 dakika sonra gördüm Ege'yi. Ee, bu sefer daha yakınımdaydı. Selin'i sanki böyle hani Naim Süleymanoğlu'nun halter kaldırışı var ya Hı -hı. var ya gözümüzün önünde böyle bir saçına Saç doğru alır, üfler olur Hı -hı. böyle bir saniyeler geçer falan ama böyle bir saatler gibi gelir o izleyene öyle kaldırışını gördüm Selin'e böyle inşallah. durdu dur dur durdu, durdu, durdu Selin'i aldı böyle kaldırdı senin de biliyorsun minyon ufak Hı -hı. tefek bir insan sonuç olarak sonra şey dedim ben niye kaldırıyorsun Selin'i dedim tamamen beni düşünerek beni şey diye azarladı kendi çocuğum kaldırırım dedi Hayır ama şey olmuştu. Ondan önce Selin düşmüştü. O yüzden kucağıma almak sonra Yoksa valla suratına bakmıyorum çocukların bu aralara ama. <gülüyor> <gülüyor> Kaldırmamı isteyecekler diye mi? Düşünce aldım. Oktay da şey diyor gibi bir sanki eğitim yaklaşımı. Düşen çocuğu kucağına alma o düşerek bir sohbet Demek bir ki şey, bak benim o... öyle ukala bir şeyim var adamın kafasında Ben tamamen onun belini düşürerek dedim ki niye kaldırıyorsun dedim Kendi çocuğum abi alırım alırım dedi Yani Kendi... sen onun çocuğuyla geçireceği vakti nasıl zaptı raptı altına alıyorsun nokta. Yani demek ki çocuğuyla vakit geçirmek Ay, istiyor Geçirsin canım yine elinden tutsun bir şey yapsın kendisi çömelsin Yemin ederim eğitim konusunda yaklaşıyormuş gibi düşünmüştüm ben o sırada <gülüyor> Eğitim mi? Eğitim Çocuk... ama bel eğitimi. Çocuk düşerek büyüyecek. Çocuk düşerek büyüyecek. Ya İş... kusura bakmayın. Ben sizin çok keyifli bir emoji haberinizi e, ortadan şey yaptın. Vallahi ya. resmen yayını şey yaptın yani. E, Domine hakikaten. ettin. E, Burcu Hanım soruyor. Balıkesir'e gelme ihtimaliniz yok mu diyor. Bakayım. Balıkesir'imizi çok seviyoruz. Sana soruyor. Şaşış olarak. Oy haşmelim diyorum. Evet. Balıkesir'imiz güzeldir. Bunun da müjdesini verelim. Haftaya salı günü Balıkesir'de olacağız. Ege adına konuşuyorum ben olacağız deyince. Ege şahsi şovuyla olacak. Biz yine tabii ki Ankara Kalpler, stüdyolarında. Kalplerle biz de orada olacağız. Evet kalbimiz orada ama bedenimiz Ankara stüdyolarında olacak. Belki de bir modern sabahlar turnesi ayarlamış olabilirim bu Anadolu seyahatlerim sırasında? Valla bakayım şöyle. Hiç de Anadolu turnesi hazır Size ayarlamış bir adam. Bitlis desem. Bitlis mi? <gülüyor> Temmuz ortasında <gülüyor> Bitlis desem. çok güzel. Vallahi ya, Bitlis. Bitlis, aslında bilecik. iyi olur. Yani. Valla bana her yer bana her yer Bitlis öyle söyleyeyim. Çocuklar kusura bakmayın lafınızı e, balık. Emoji haberi vardı. Dur, emoji haberini bitiremedik bitir, ki. Bitir. Hadi bitir şey ona göre yaptım. çünkü. Ben de çünkü yolda espiriler hazırladım. Ee, İngiliz İngilizcesi konuşan e, o dili kullananlar. İngiliz İngilizcesi konuşan. En çok konuşan, hangi emoji? I can't do that diye konuşanlar. En çok hangi emoji kullanıyor? Göz kırpanç. Valla doğru bravo. Çalıştın da mı geldin? Anadolu listesi. Ondan sonra Kanada'da İngilizce konuşan, Kanada İngilizcesi e, kullananlar. E Kanadalılar? Nasıl onu şey yapabiliriz? E, nasıl bir şey? E, nasıl anlatabiliriz? Nasıl böyle bir Böyle şey? bir şey var ya, e, böyle bir koyu renkli. Evet. E, bir öbek gibi. Öbek gibi koyu. Ama böyle gözleri var, şeyi var. Öbek gibi koyu. Gözlü kabahat mı? Gözlü kabahat, evet ama aynı zamanda ağzı da var. Ağzı da var. Gözlü ve ağzlı kabahat. Aa, kabahat güzel. adam. Kaba, adam mı bu? Adam gibi adam tabii ki adam. Yani bir kadına bir şey kabahat olabilir. olmayı yakıştıramam. Doğru. Yani bazı dillerde biliyorsun işte masa er, erkektir, şey, dişidir, kapı dişidir falan gibi şeyler var ya. Hmm. Orada da Kanada İngilizcesinde de e, kabahat erkek. Tabii Fransızcasında da le kaka diye geçer. Le, le kaka değil mesela le kaka. Teşekkür ederim. E, iki farklı yaklaşım. Lokaka lokaka kakiş diyerek isterseniz e, reklama gitmek istiyorum. Reklamı reklamı mi ya? Ya, ya. arkadaşım saat 9.49 olmuş ben 40 reklamına girmemişim. yeni geldi ya. Ha, güzel hastası şu anda konuşmak biraz. Onu biraz erken gelirsen bak ben sana çok güzel vakit vereceğim. Vedayı sana yaptıracağım Ege. Ha. ama bir son şeyimiz olsun. Son şeyimiz son olsun. Son şeyimiz evet. de vedayı bana yaptırın. Vedayı da Ege'ye yaptırıyor sevgili dinleyiciler. Bu, bu, bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Bu fırsat ayağınıza kaç bin yılda bir gelir, onu da sizin hesaplamanızı istiyorum reklam esnasında. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar 13.1 Radyo 30'siniz Modern Sabahlar'dan bir kez daha günaydın, bir kez daha hoş geldiniz stüdyomuza. Yani Ege vallahi hakikaten... E utanma <gülüyor> özelliğinin olmaması senin en önemli tamam, ben, kişilik özelliklerinden birisi haline utanma geldi. Utanma belden geçmiyormuş. Evet. O, o tam o noktadaki sinirleri zedelemiş. Artık tam arsızım. Tamam. Ha hayt. <gülüyor> Ama yavaş gül, beline şey olur çünkü tamam, birden, birden, birden boşluğa biner... gelir. Yüklenme olur. Evet. Öksürürken oluyor hakikaten. Olur ya. tabii ya. Beni öksürtmeyin ve güldürmeyin. Eee bir dinleyicimiz e, demiş ki Viyana'ya bekliyoruz demiş. Tabii. Orası da çünkü Viyana Anadolu değil ki. Anadolu turnesi sayılır mı Viyana? Viyana'nın kapılarına kadar gittik ya zaman. Tam Osman... o kapıyı geçmeden orada şartsi şovu yapabilirsin. Yani. Viyana'da da mı kapılar var? Tabii. ilk kapıları Bu, orada Ankara'daki gördük zaten. gibi. Tabii kapıları orada gördük. Viyana'nın kapılarına kadar dayandık ya. 5 tane var galiba Viyana'da kapı. Biz birini biliyoruz. Oradan zaten şey olmuşuz. Yani bir şehrin en korunaklı olmasını sağlayan şey meğersem kapıymıştı diyerek doğru. Iı, şehrimizi en güvenilir şehir haline getirdik. Kabahat Çehre yani dinleyicimize de teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> Az önce konuştuğumuz ıı, emoji'ler konusunda. Evet doğru. Tam adı Kabahat Kabahat şehri doğru. Gerçi Gülen kabahat tutmuş. Tutku Hanım ıı, en azından tutmuş. Ee, diyoruz. Mutka Hanım, Mutka Hanım derken programın sonuna <gülüyor> geldi. Sonuna e, son yani. olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak herkesin bu güzel havanın tadını çıkarmasını isterim. Hakikaten de ne güzel oldu ya. Her şeyin başı sağlık diyecek güzel misin? dışarıda hava? Valla arabada 17 derece gösteriyordu ama en güzel tarafı gökyüzü mavi. Yarın 25 derece. Ha, nelerden bahsediyorsun? Bir taraftan da dizlerini öfeliyorsun. O benim asabımı hiç Hiçbir faydası var. yok şu anda dizimi öfelemenin. Evet. Belimi öfelemenin de hiçbir faydası yok. İçeriden bir şey kırıldı kırıldı. Yani. <gülüyor> Öyle geliyor ya da çatladı. Ay büyük geçmiş olsun. Her Teşekkür şeyin başı ederiz. sağlık. Tadını bir, çıkarmak bir doktora için Doktor'a falan gitmeyi düşünüyor musun? Hiç falan sabah mesaj attım doktoruma kedi gibi şimdi elimde telefonla geri cevap bekliyorum. Evet. Yani bir bir şey olur. Bir yöntem olarak çok yanlış bir yöntem değil doktora evet, gitmek. Bunu deneyebilirsin yani. Evet, yani. Yani ben gene tülbent falan verecek diye düşünüyorum. Tedavi şey olarak. Tedavi amaçlı. Evet. Tülbenti eczacılar mı veriyor? Reçete, yok. Canım. Reçeteli mi satılıyor ya? Medikallardan alabilir. Ya da şeyden alabilir. Tüm alacaksın. medikallerde. Ka oradan alacaksın. kalenin derken? Orada benim tümbentim var. Ramazan. <gülüyor> Anladım. İyi e, hadi veda geçim sana bir veda şansı. Vedalar asla tükenmez de. Yeniden merhaba demek için de bir hoşçakal de e, demek de gereklidir de. Tamam mı? Sevgili dinleyiciler modar sabahların sonuna geldik. Güzel bir hafta başlasın. Güzel şekilde devam etsin. Ne diyorum Bir dakika onunla bitireceğim. Bugün sizlerle birlikteydik, yarın yeniden birlikte olacağız. Ee, yeniden bir merhaba demek için bir hoşçakal gerektirir diyoruz ve hoşçakalın diyoruz. Aferin ağzına sağlık. Ağzıma yapıştı bu laf artık. O zaman Fulya'ya da şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu bir bayrak yarışıdır. Ve biz bayrağı aldığımız gibi. Fulya'ya da vermesin ütüsüz biliriz. Ütüsüz aldık çünkü. Yani ben de bu yaştan sonra da eşek gibi bayrak ütüleyecek halim yok. Bir de ütüsüz bayrağın emanet edileceği en doğru kişi Fulya. Evet onu da gençlere armağan edeceğini düşünüyoruz. Yarınlar bizim diyerek veda ediyoruz. Hoşçakalın.